Bu deri tabaklanmış. Tabaklandıktan sonra dolayısıyla ayakkabı yapılabilir, çanta yapılabilir veyahut da cüzdan cebinde olabilir veya da mesela e, ceket olabilir. Hiçbir fark etmiyor. İster köpekten olsun, ister domuzdan olsun, ister e, vahşi canavardan olsun fark etmiyor. Yani eti yenmeyen hayvanların ve e, başta domuz ve köpek yani en necis olan hayvanlar dahi olsa tabaklanma yapıldıktan sonra bir sakıncası yoktur. Wallahu alem. İmam Malik'e göre hocam. Efendim? İmam Malik, İmam Malik e kabul etmiyor değil mi? Neyi? Bunun. Yok İmam Malik'e göre zaten e, köpek tahirdir zaten. Mi? <gülüyor> İkinci sorumuz. İmam Şafiiye göre kabul etmiyor. E, yalnız İmam süt Malik. emendi beyin idrarı necis mi? Süt emendi beyin <gülüyor> Yine bu, bu meseleyi biz yine İslam fıkhında, taharet babında yine bu meseleye değinmiştik. Ee, olan çocuk ile kız çocuğunun ek gıda, ek gıda yemeyen olan çocuk ile kız çocuğun çişleri arasında fark var. Cariye yani kız çocuğu, yani sadece anne sütü ile beslenen kız çocuğu, kız çocuğunun çişi mutlaka o elbiseyi yıkanması lazım. Olan çocuğu ise yıkanmasına gerek yok. Ey eliyle şöyle avcuna biraz su alıp o olan çocuğun çiş yaptığı yere serpse yeterlidir. Ancak olan çocuğu anne sütü ile beraber yahut da annenin anne sütü ile beslenmeyip daha başka yemeklerle besleniyorsa o zaman olan çocuğu ile kız çocuğu arasında bir fark yoktur bu konuda. Ve bazı alimler özellikle Hasan Siddiq Khan muhaddis olan Hindistan muhaddisi ve allame olan bu insan diyor ki kız çocuğunun e, çişinin yıkanması ile olan çocuğun yıkanma fark nedir diyor. Allahu alem diyor. Kız çocuğunun çişi diyor mikropu olan çocuğunun çişine nazaran daha çok olduğu için daha çok e, pis kokumlu olduğundan dolayı diyor. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu kız çocuğunun çişinden dolayı kirlenen olan elbise veya da yer su ile yıkanması gerekiyor. Vallahu alem. Üçüncü sorumuz necis olan elbiseleri çok su ile yıkarken Sıkmak gerekiyor mu? Yoksa necasetin akıp gitmesinden sonra üzerinde su akması yeterli midir? Bu el, necasetle yine tahara babında buna değinmiştik elhamdülillah. <gülüyor> Necis olan bir şey örneğin kişinin eli. Yani biz Müslümanlar tuvalete gidiyoruz. Tuvalete gidince istinca yapıyoruz. İstinca nasıl? So, sağ elimizle sus, sol her ne yapıyoruz? Altımızı yıkıyoruz. Altımızı yıkarken elimiz dışk, insan dışkı yani bizim kendi dışkımıza değmiyor mu? Değiyor. Değindikten sonra ne ile yapıyor ne yapıyoruz? Su ile yıkıyoruz. Tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatü döneminde bu zamanda olduğu gibi sabun şey olmadı yaygın olmadığı için ve Selam ne yapıyordu? Ellerini toprağa sürüyordu. Ondan sonra su. Bu zaman sabun var tabi. Ve biz demiştik ki taharet babında bir şeyin necis olup olmadığı neyle biliyoruz? Üç tane kaidemiz vardı. Birincisi neydi? Birincisi koku. koku. O şeyin kokusu. İkincisi o şeyin rengi. Üçüncüsü o şeyin tadı. Dolayısıyla biz tuvaletimizi yaparken tuvaletimizi yaparken sol elimizle altımızı yıkadığımız zaman <gülüyor> o elde, affedersiniz, dışkı kokusu varsa, o zaman ne yapmak lazım? O kokuyu gidermek lazım. Aynı şekilde, aynı şekilde mesela kilot, kişinin kilotu mesela, eğer bu insanın dışkısıyla necasetlenmişse veyahutta kadının hayzından dolayı, yani hayız kanından dolayı necasetlenmişse veyahutta nifas kanından dolayı, tamam mı? Veyahutta köpek kanından dolayı veyahutta e, öküz, Veyahut koyun veyahutta keçinin kanından dolayı biliyorsunuz bu tür kanlar alimler arasında ihtilaf olmakla beraber bazıları demişler ki necistir. Bazıları <gülüyor> demişler ki haramdır ama necis değildir ve en doğrusu eti yenen hayvanların kanı haramdır ancak necis değildir. İnsanın kanı yine o şekilde insanın kanı çıktıktan sonra haramdır. Ey onu içmek haramdır ama elbiseye bulaşınca o elbiseyle haramdır o elbiseye bulaşan insan kanı veya da eti yenen hayvanların kanından dolayı namaz kılmakta bir beis yoktur. Çünkü necis değildir ama haramdır. İşte bu necis olarak, necis hükmünü alan bu hayız kanı olsun veyahutta insanın dışkısı olsun veyahut eti yenmeyen hayvanların dışkısı olsun. Tamam mı? O zaman ne, yapması, ne yapmak lazım? Rengi rengi kokusu gidinceye kadar mesela kadın kadın kilotuna mesela hayız kanı bulaştı işte o kan o kanın rengi gidinceye kadar o rengi gidinceye kadar ne yapılacak yıkanacak Veyahutta insanın dışkısı kilotu mesela kilotu insan kişinin dışkısından dolayı kirlendi yine o renk gidinceye kadar ne yapılacak yıkanacak dolayısıyla birinci birinci yıkanma necis oluyor niçin çünkü necasetin kendisi bizzat vardır ikinci yıkanmada yine eğer o renk ve koku duruyorsa, gine ikinci kamanın <gülüyor> suyu yine necistir. Üçüncü'n sonra ne oluyor? Üçünden sonra üçüncüsü temiz tahir oluyor. Böylece elbise de tahirlenmiş oluyor. Vallahu alem. Bir başka sorumuz, gayet mahallini temizlemeden önce Efendim? gait mahalli, yani dübürünü e, mahalli temizlemeden önce nasıl istibra edilir? İstibra ne? Bundan kasları... <gülüyor> Herhalde ist, ist, ist, istibra şey şeyde olur yani. Önden olur. Arkadan değil yani. <gülüyor> kubülden olur. istibra. Gayet dediğimiz arkaçı. Yalnız gayet yani o karıştırdı. Yani, i̇stibra ile gayet arasında fark var. İstibra dedi demek istediği yani ön kubülden, kişinin ön fercinden akıntı ak olan akıntılara denilir. Ama... Ee, Al-gâid dediğimiz yani insanın dışkısıdır. Mesela bu insanın dışkısı <gülüyor> tuvalete gittiği zaman eğer dağda ise <gülüyor> yanında su yoksa o zaman bu yine İslam fıkhının e, e, taharet babında değinmiştik. E, i̇stinca demiştik. Üç tane taş ile istinca etmesi gerekiyor veya da edilmesi gerekiyor. Veyahut da üç taş yoksa bir taşın üç kenarıyla temizlenme yapılır. Taş yoksa mesela tahta, tahta yoksa mesela işte bu zamanda mesela mendiller var. Kleenex dedikleri veyahut da salpak dedikleri işte fine, may, bilmem ne bazı çeşit çeşit isimleri var. Bu zamansal mendillerle mesela temizlendiği zaman asıl necaset gittikten sonra dübürün etrafında ufak tefek yani böyle kıl inceliği kadar bazı şeyler kalıntılar kalmasında bir beis yoktur. Çünkü Ali Saad ve senem döneminde olan Müslümanlar suyun azınlığından dolayı özellikle bardağı ve şurada burada tuvaletlerini istinca yani tuvaletten dolayı istinca yaptıkları zaman bu gaid dediğiniz ey insanın dışkısından dolayı dübürden dübürün etrafında kalacak olan kalıntılara ben kastediyorum. İşte bu tür taşlarla şey yapıyordu ve aleyhissalatü vesselam e, birisine dedi ki işte bana bana şey getir yani, e, üç tane taş getir o ne yaptı iki tane taş bir tane de, bir tane de şey getirdi e, gübre getirdi yani o da gübre de yani hayvan gübresiymiş aleyhissalatü vesselam hayvan gübresini geri verdi ondan sonra taşları kabul etti bu taşlar yani siz bir düşünün, akılca şöyle bir düşünün. Yani taş 3 tane 3 tane taş veya da bir taşın üç kenarıyla insanın insanın dübürünü temizlerken yani ne kadar olursa olsun suyun yerini alamaz. Yani mutlaka bazı kalıntılar kalacak. İşte o kalıntıların, o ufak tefek kalıntıların kalmasında bir mazeret yoktur 3 taşı kullandıktan sonra. Ama 3 taştan aşağı Üç taştan aşağı veyahut da bir taşın üç kenarından sadece iki, iki kenarıyla veyahut da bir kenarıyla veyahut da sadece bir taşla yaparsa işte o zaman orada kalıntılar kalıyorsa o zaman onun namazı fasittir. Niçin? Çünkü ve Vesselam buna şart koşmuş. Üç tane, taş, üç tane taştan aşağı olmayacak veyahut da üç tane taş yoksa bir taşın üç kenarından aşağı olmayacak üç tane taş veyayahut da bir taşın üç kenarı ile yapıldıktan sonra dübürün etrafında kalan ufak tefek ufak tefek kalıntılardan dolayı bir sakınca yoktur. Ama suyun varlığında en efdalı su ile temizlemektir. Yani suyun varlığında su ile temizlemektir. Ama suyun yokluğunda işte efendim ha, elimizin altında ne varsa onunla temizlik maktabi beis yoktur ve ufak tefek kalıntılardan dolayı elhamdülillah musamaha var. Vallahu alem. Soru şey istibra idi. İstibra. işte ben onun için dedim ki istibra ile ağıt şey e, e, idrar. idrar arasında şey farası yani e, büyük var. idrar büyük algaet büyük idrar ile küçük idrar azam. Buradaki istibra <gülüyor> meselesi bazı şahıslar işte efendim diyor ki tuvalete gittikten sonra yani erkek olarak yani diyor ki mesela kişi Ön uzunu diyor. Üç defa böyle sallayacak diyor. İ yine içinde bir şey kalmaması için. Doğrusu bu tür şeyler vesvesededir. Yani bir kişide hastalık yoksa. Hastalık yoksa. Tamam mı? Yani ön uzundan dolayı çişinde bir hastalık yoksa. Zaten e, asıl itibariyle kesildikten sonra. Dekerde bir şey kalmıyor. Hastalık varsa bir şey kalıyor. İşte o zaman böyle bir hastalığı olan bir kişi ön uzununu ne yapacak orada dikkat edecek yani çişi bittikten sonra bakacak akıntı var mı yok mu akıntı varsa akıntı bitinceye kadar temizleyecek 40 adım. tamam mı yok öyle kırk adım diye bir sünnette bir şey yoktur veya hatta bazılar diyorlar ki işte tuvaleteyken üç defa öksüreceksin <gülüyor> veya hatta bazılar diyor işte bir zayıf hadiste hatta burada yani mütercim kardeşlerimizin bir kitabında gördüm e diyor ki mesela ilk böyle sol ayak üzerinde ağırlığını sol, sol ayak üzerinde vereceksin ki isti, ne yapsın çiş tamamen yüzde yüz insin diye bu hadis bu hadis zayıftır İmam Elbani Rahimallah er bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorum. Yani sol ayak üzerinde ağırlığını verecek hadisi zayıftır. İkincisi öksürmek şeyi de zayıftır. Bu kesinlikle yok. Veyahut Yahutta kırk adım yürümek diye bir şey de yoktur sünnette. Bunlar hepsi aslı faslı yoktur. Kişi biliyor kendisini. Onda bir hastalık yoksa çiş kesildikten sonra ayağa kalktı mıydı? Bakar eğer bir akıntı varsa temizler. Çünkü biliyorsunuz ve selam. Allah Celle Celaluhu'nun emriyle ve selam mezarların yanından geçerken İki kişinin inlediğini duydu. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun lütf... O kişi iki kişiye olan lütfundan dolayı ve Vesselam'a orada ne yapıyor? Bildiriyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam o iki mezardan çıkan inlemeyi dinledikten sonra... Orada bir, bir, bir, bir hurma bir hurma yaprağını ikiye bölüyor. Yeşil iken ve birisini buraya birisini buraya diyor ki... Bu iki yaprak yeşil olduğu müddetçe diyor... Allah Celle Celaluhu benim şefaatimden dolayı bu iki yeşil yaprak yeşil olduğu müddetçe Rabbim Celle Celaluhu onların günahlarını yapacak hafifletecek. Birincisi bunlardan birincisi neydi? Birisi neydi? Birisi işte efendim çişinden dolayı istibra yapmadığından dolayıdır. Ey ya vekerinde bazı noktalar damlalar kalıyor. Bu damlalar tam %100 çıkmadan önce elbisesini giyiyor ve ondan sonra işte elbisesine bulaşıyor. Veyahut da çiş yaptığı zaman oturarak veyahut da ayakta yaptığı zaman üstünde sıçrantı yaptığından dolayıdır. Buradan veyahut da buradan. İşte bundan dolayı nedir? Yani kabir azabı da bu çiş sıçrantılardan dolayı da olabilir kabir azabı. İşte bu kabir azabıyla, azabıyla muttela olmamak için kişiyi, kendini dikkat edecek. Ey akıntı olduğu müddetçe elbisesin kilotunu giymeyecek. Ki o akıntılar kilotuna e, geçmesin, ki o kilotuna geçtiği zaman tabi ki necis olur. Necis elbiseyle namaz kılmak tabi ki nedir? O namaz fasittir veyahut o namaz Alem. Başka bir soruda başına peruk takan ve çıkardığında zahmete düşen bir kimse. Mesela bayanlar için ve başına peruk takanlar. Paruk he. Yani saça saç şekillenenler. E, ve bunu çıkardığında zahmete düşen bir kimse takma saçın üzerine mesedebilir mi abdest alırken? Aslan paruka takmak caiz değildir. İster erkek olsun ister kadın olsun. <gülüyor> Keldir hocam. Keldir. Allah Celle Celaluhu ona kil yapmışsa o kel kalacak, tamam mı? <gülüyor> ve Ali satt ve selam döneminde bir kız Ali satt ve döneminde bir kız saçlarından oldu. Yani ona bir hastalık geldi ve kel oldu o kız. O kızdan nişanlıymış. O kızın annesi Aişe (s.a.)'ya gelerek dedi ki: "Ya Resulullah, işte benim kızım böyle böyle böyle oldu. Yani buna bir saç takarsak Ali satt ve ne yaptı?" dedi ki: "Caiz değildir." ve lan Allah'a vasılat ve müstevsilat Ve bu parukca cinsi ister tabii saç olsun yani insan saç olsun, ister suni sinai saç olsun. Bu parukayı takmak kesinlikle caiz değildir, haramdır. Erkek olsun, kadın olsun. Erkek de parukayı takamaz, kadın da parukayı takamaz ve biz duyduğumuz kadarıyla bunlar bundan yani birkaç sene önce bazı Türkiye'de bazı şahıslar, bazı cemaat liderleri kızların okula giderken, okula giderken saç asıl saçını göstermemek göstermemek için paruka takabilecekleri fetvasını verdiler ve biz gerçekten bu insanlar için çok acayipler gördük. Böyle bir cemaat lideri olarak tamam mı? Nasıl olur da böyle bir fetva verir hadisin vardı. hadisin varlığında bu tür fetvaları vermek. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine tecavüz etmektir. Aleyhisselatü Vesselam hadis sahihtir. La'anallah al vasilat vel mustavsilat. Al vasilat ey saçına başka bir saç takar Ve geçmişte biliyorsunuz saçlarına ek saçlar yani çok uzun göstermek için veya hatta da daha büyük göstermek için tamam mı? İşte ek saçlar takıyorlar veya hatta ek saç değil de mesela paruka, şu anda paruka dediğimiz Takan ve taktıran kadın. Yani giyen ve giydirtmek isteyen. Her ikisi de Allah Aleyhisselatü Selam lanet ediyor. Dolayısıyla, Dolayısıyla alimler, Paruka'nın takılmasına cevaz vermiyorlar. Dolayısıyla, Paruka takan bu masiyeti irtikap etmekle beraber, Paruka üzerinde Mesih yapmak caiz değildir. Çünkü Paruka asıl saç değildir. Dolayısıyla, bu masiyeti irtikap etmekle beraber o abdest esnasında parukayı çıkaracak. Ondan sonra esas saçı üzerinde mesih yapacak. Diyebilirsiniz ki hani Allah Aleyhisselatü Vesselam e, amamesi amamesi yani şimağı veyahut da işte sarığı dediğimiz başı üzerindeyken parmaklarını ön iki parmağını şöyle önden saça değdirerek ondan sonra amame üzerinde mesih yaptı. Amame biliyorsunuz e, erkeğin veya da kadının ve amame demek ey kadının veya da erkeğin başını, saçını örten şey demektir. Ma, yani el amame ma me yaammur Ey başı örten veya da e, hata eden bir örtüdür. Bu örtü ister kadın olsun ister erkek olsun ona amame deniliyor. Bazen himar deniliyor. Dolayısıyla aleyhissalatü Selam, amame üzerinde mesih yaptığı için burada mesih yapılır. Ama paruka kartı, parukayı da imamenin yerine tutmak veyahut da göstermek doğru değildir. ve Vesselam parukayı yani saç takmayı veyahut da o cinsel olan şeyi giymek kesinlikle caiz değildir. Dolayısıyla bu masiyeti irtikap eden bir kişi parukayı çekecek ondan sonra mesih yapacak. Allah ve annen. Hocam bunu diyor Allah'a aşık olmak ne demektir? Ne derler ya Allah aşkı. Doğru değildir. Bu aşk kelimesini Allah'a karşı kullanmak doğru değildir. Aşk demek bir kadına aşk, aşık olmak demektir. <gülüyor> Allah'a karşı sevgi de yani Allah'a karşı sevgi demek denilmeli. Aşk demek doğru değildir. Muhabbet. Sevmek, sev... Bitti mi sorular? Yok, onu şey söylediniz mi? Neyi? Tamam, ee, başka, başka bir soruya gelelim. Diyor ki, bir Müslüman soruyor, galiba daha önceden şey yapmış, dövme yaptırmış ellerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde dövme varmış. <gülüyor> Ve bu... E Bazıların bunun abdesti guslü ve namazı batıl ettiğini söylemektedir. Bu hususta yapmam gereken nedir? Dömeyi nereye yaptı yani kendisi? Vücudunun evet. çeşitli yerlerinde dövme varmış. Yani Hı. belli söylememiş. Diyor ki çeşitli yerlerin vücudumun <gülüyor> bazı yerlerinde dövme şekilleri var diyor. Bu tabi ki İslam'da İslam şeriatı bu dövmeyi, bu dövmeyi yasaklıyor. <gülüyor> bu dövme işte <gülüyor> <gülüyor> iğneyle ve e, sürme şeyiyle yapıyorlar. Bazı bedevi köylerde yani bu ta eskiden var. Tabii ki cahiliye döneminde bu tür şeyleri yapmışsa, ey cehaletinden dolayı e, cahiliyetinden dolayı bu şeyi irtikap etmişse, bu masiyeti irtikap etmişse, ondan sonra bunun doğru olmadığını bildikten sonra Allah'a tövbe ve istiğfar etmişse ey bir daha bunu yapmamak için. Bu bir. Yani pişman olacağı ve bu günahtan dolayı bu günahı irtikab etmekten dolayı pişmanlığını duyduktan sonra devamlı Allah'tan af dileyecek. <gülüyor> bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Devamlı pişmanlık duyacağım. Ve eğer bu bu dövmeleri yani cilt ameliyatı yapılıp ona zarar vermeyecekse veyahut da maddi yönden eğer gücü varsa bunları izale edebilecekse en doğrusu bunu izale etmektir. Ama eğer bunu bunu izale edemiyorsa veyahut da parasal yönden de imkanı yoksa veyahut da parasal yönden imkanı var bunu izale edeceği zaman mesela vücudunda kolunda veyahut da başka yerlerde yapılmışsa eğer ona da zarar verecekse vücuduna zarar verecekse bu vücuduna zarar vereceğinden dolayı e, hiçbir sakıncası yoktur çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki ittakullah <gülüyor> mastataatum Gücünüz nispetinde Allah'tan korkarak Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınınız. ikincisi ikinci ayette âmene resulüde Bakara suresinde la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani bir nefis yapacağı yapabileceği şeyden sorumludur, yapamazca şeyden yapamayacağı şeylerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada ameliyat yapıp o ameliyattan dolayı vücuduna bir zarar gelmeyecekse, ona bir hastalık olmayacaksa veyahutta hatta manzarasına bir çirkinlik vermeyecekse, yani böyle basit bir ameliyatsa en doğrusu onu izale etmektir. Ama yok, bu tür zararlar varsa. Kendisi tövbe istiğfar ettikten sonra e, yani abdestten dolayı veyahut da usul abdestten dolayı bir sakıncası yoktur Allah'ın izniyle. Çünkü artık kendisi buna razı değildir. E, dolayısıyla bu ameliyatta ona zarar vereceğinden dolayı İslam şeriatı kişi kendine zarar vermeyi caiz görmüyor ama zarar vermiyorsa e, en doğrusu izale etmektir. Ama zarar veriyorsa izale etmekte bir be is yoktur. Önemli olan tövbe ve istiğfar etmesi, pişmanlık duyması ve devamlı Allah'tan af dileyecek ve Allah'a Allah'a e, yaklaşmaya çalışacak. Allah'a çok kulluk, çok hayır, çok sadaka, çok e, yani hem iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, ilim öğrenmek ve Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu Gafur Rahim'dir. Alem. Başka bir sorumuz. Kocasıyla cima yaptıktan sonra rahmin demeni kaldığı halde Hemen gusleden bir kadından gusülden sonra meni gelirse guslü, sah guslü sahih midir? Ve gusülden sonra çıkan meni pak mıdır, temiz midir? Evet. Biz yine buna bu <gülüyor> fıkıh derslerimizde bunlar hepsi vardır. Taharet babında biz yine İslam bakında taharet babında bu meni şeyine değinmiştik. Yine de değinelim mademki soruldu. Sahih görüşe göre biliyorsunuz meni pak, temiz ve tahirdir. İmam Ebu Hanife ile İmam Malik'e göre meni haramdır. Yani haramdır ve necistir. Diğer imamlara göre ve cumhura göre, çoğunluğa göre ve sahih görüşe göre meni tahirdir, necis değildir. Bu bir. İkincisi cima, yani şehvet geldikten sonra ister erkeğin zekerinde ister kadının fercinde kalıntılar kalsın bu yıkandıktan sonra bu kalıntılar çıkarsa ister erkeğin ister kadının fercinden bu kalıntılardan dolayı gusül abdesti gerekmiyor ancak abdest alması gerekiyor eğer namaz kılacaksa yani abdesti bozar yani çıktıktan sonra o zekerinden o meni kalıntı meni çıktıktan sonra o meninin çıkışından dolayı gusül abdesti gerekmiyor abdest alınması gerekiyor namaz kılacaksa eğer eğer namaz kılmayacaksa mesela güne abdest almasına gerek yok ve külotuna hani külotuna da bu tür şeyler yani bulaş bula, bulaşmalar olduysa da meni tahirdir ama yıkaması daha eftaldır çünkü görüntü itibariyle temiz kalır o kişinin külotu ama necasetten dolayı necis değildir tahirdir vallahu alem Hayız halindeyken yapılan cenabet guslu sahih midir? Anlaşıyor hocam? He. Ee, ve kadının üzerinden cenabet guslu mükellefiyetini kaldırır mı? E nasıl? Yani zaten hayız esna, esnasında biliyorsunuz bir kadın hayızlı olduktan sonra onunla cima yapmak haramdır. Ve bazı alimlere göre yarım yarım dinar Bazılarına göre bir dinar sadaka vermesi gerekiyor. Bazı alimlere göre de e, sadaka gerekmiyor ama tövbe ve istiğfar edecek bir daha o günaha geri dönmeyecek. Çünkü hayızlı olan kadın ile cima yapmak haramdır. Ancak bir erkek eğer bir tek hanımı varsa tabi iki tane hanımı yoksa veyahut da iki tane hanımı var ikisi de hayızlıysa mesela o zaman... Ee, şeyden yukarı göbekten yukarı kadından faydalanabilir. Ee, veyahutta kadının herhangi bir yerinde her, yeter ki yani fercin içine girmesin. Fercin içine girmeyip e, sevişmeden dolayı kadının menisi gelirse şehveti gelirse tabii ki o zaman gusül gerekiyor. Ve bu gusül ister o kapatıldı. O da kapatıldı. O da bir şey oldu. Çalışıyor mu? O da kapatıldı. Şimdi kardeşimiz soruyor. Kardeşimiz soruyor, diyor ki bir hayızlı kadın cünüp olduktan sonra tabii ki biz burada inşallah böyle değildir. Yani biz yine iyi niyetli olalım. İnşallah bu soruyu soran bir kişi yani karısı hayızlı iken Aynen hayızlı olmadan önce gibi onunla cima yapmak demek değildir çünkü hayızlı olan bir kadınla cima yapmak yani fercine girmek kesinlikle bir ittifak haramdır ve büyük bir günahtır. Ancak eğer zekeri ferce girmek sizin sevişmek esnasında kadının şehveti hayızda değilmiş gibi yani cima yapıyormuş gibi şehveti menisi gelirse hoşlanırsa işte o zaman o kadın cünüplü oluyor. O kadın aynen cünüplükten dolayı guslünü edecek. Ama bu guslu yaparken hayzlıktan çıkmıyor tabi. Çünkü hayzlıktan çıkabilmesi için mutlaka kan kesilmesi gerekiyor. Kan kesildikten sonra işte o zaman hayz, ayrıyetten hayzdan <gülüyor> dolayı yine ne yapacak? Yine yıkanacak. Allahu Alem. Evet. Ee, Cenab-ı Guslu dışındaki bir gusul adest yerine geçer mi? Sen, nasıl? Mesela bana geçiyoruz? Bir duş almaya. He. <gülüyor> abdest yerine geçer mi diyorsun? Evet, eğer o abdest aldığı zaman niyet ederse o zaman geçerlidir. Çünkü Allah aleyhisselatü Vesselam diyor ki inmel a'malu binniyat mutlaka ameller niyetlere göredir. Abdest aldığı zaman eğer abdestten önce abdest aldıysa zaten biliyorsunuz gusül abdestinde gusül abdestinde Ali satt ve selam tuvalete girdiği zaman cünüplükten sonra Ellerini ve ön ve arkasını ne yapıyor? Temizliyor. Ondan sonra abdest normal olarak namaz abdesti gibi abdest alıyor. Ondan sonra sağ tarafına döküyor. Ondan sonra sol tarafına ve bu şekilde usul abdestini alıyordum. Eğer banyodan önce, ey gusül abdestinden önce veyahut da banyoya girerken gusül abdesti değil de normal olarak kirden dolayı veyahut da serinlenmek için Banyo yapıyorsa işte başlangıçta abdest aldıysa başlangıçta abdest aldıysa e, sahih görüşe göre kişinin eli dekerine değerse şehvetsiz bir şekilde abdest bozulmuyor sahih görüşe göre. Yani biliyorsunuz bu yine alimler arasında ihtilaflıdır ve özellikle şafiiler ve hanbeliler e, yani şehvetli ve şehvetsiz el zekere değdiği zaman abdest bozuluyor Sahih görüşe göre şehvetsiz olunca Kişi, kişinin eli zekere değerse abdest bozulmuyor. Dolayısıyla niyetini ettikten sonra eğer başlangıçta banyodan önce o banyo şekli ister gusül, cünüpten dolayı ister serinlikten veya ta dolayı fark etmiyor. Başlangıçta o gusülden önce abdest aldıysa zaten o abdest banyodan sonra yine geçerlidir. Çünkü e, eli zekere değmekle değdirmekle abdest bozulmuyor sanki görüşe göre. Eğer abdest almadıysa o zaman sünnete aykırı hareket etmiş olur. Çünkü sünnete uygun gusulden önce abdest almak lazım. Şayet abdest almadıysa üzerine su döktüğü zaman abdest niyetiyle de hem gusül hem de abdest niyetiyle su döküyorsa o zaman abdest o niyet e, gusül ile abdestin yerine geçmiş oluyor. Alem. Bir hastalıktan bir hastalık nedeniyle elimde olmadan zevk söz konusu da olmaksızın Benden sık sık meni geliyor. Bu durumda namaz konusunda görevim nedir? Acaba meni midir? Şimdi biliyorsunuz insandan üç, üç çeşit akıntı gelir. İster kadın olsun ister erkek olsun. Üç çeşit akıntı var. Akıntının birincisi medidir. Bu medi şehvet esnasında gelir. İster sevişme esnasında ister bakıştan dolayı. Bu nedir? Bu medi necistir. Değindiği, değindiği yeri mutlaka yıkamak lazım. Ve bu mezi böyle e, beyaz, ince ince renge ince şeyi var e, şekli var. Böyle aynen zamk gibi sıvımsı bir şey. Bu necistir. Ama usul abdesti gerekmiyor. Ve bu şehvet esnasında sevişmek veyahut da hanımına bakmakla, baktığı zaman mesela hanımına Şehvetle bakarsa işte o an için gelir o da hanımıyla sevişirken o an için gelebilir. İşte bu abdesti bozar ama usul abdesti gerekmiyor. Sadece o değdiği yeri yıkar ondan sonra abdestini alır. Bu bir. İkincisi vedidir. Vedi yine meni, meni, meniden daha az beyaz yani esmer ama kalın yani e, mediden daha kalımsı bir şey. O da necistir. Bu da çişten sonra gelir. Bazen nefsi yorgunluktan dolayı gelir. Bazen vücut yorgunluktan dolayı gelir. Veyahut da bazen hasta olur. mesela Aşırı sıtma olur. yani Hararet geçirmiş olur. İşte bu hararetten dolayı da çiş yaptığı zaman bazen bu vedi çıkar. Yani çişten sonra. Bu da necistir. Bu çıktığı zaman yıkanır, temizlenir. Ancak usul abdesti gerekmiyor. Üçüncüsü menidir. Meni Şehvet ile gelir. Fıçkırı bir şekilde gelir. Eğer şehvetle gelmişse... Şehvetle gelmişse her ne kadar kişinin kastı yoksa... Yani oturuyor böyle... Birden mesela... Meni geldi. Ve meni şehvetle geldiği zaman... Kişinin zekeri de uyanık olması gerekiyor. Ama uyanık olmadığı halde... Yani yatımsı vaziyetinde olup... Şehvetsiz geldiği zaman... O zaman bu sadece abdest gerekiyor. husul abdesti gerekmiyor. Vallahu alem. Evet. Oruç tutmak için ilaç kullanarak adet olmayı önlemenin hükmü nedir? Evet. <gülüyor> bu şer'in yönden alakası olduğu gibi aynı zamanda tıbbi yönden de alakası var. Bu adeti tehir edecek, ey geciktirecek olan ilaç. Kadının, kadının Rahmine zararı var mıdır yok mudur Tıbbi yönden Eğer tıbbi yönden Sinaatından dolayı Fabrikasyondan dolayı Veyahut da fabrikansiyozluğundan dolayı Bir e, Necaseti veyahut da Kadının rahmine bir zarar vermiyorsa Bunu Kullanmakta bir veis yoktur Ancak Bu Fabrikasyonundan dolayı Yapılışında eğer Müslüman kadının rahmine zarar veriyorsa ey çocuğa veyahut da ilerideki için kadının çocuk getirmemesine sebep oluyorsa tıbbi yönden işte bu zarar olduğu için onu kullanmak caiz değildir. Yoksa bu tür zararlar olmadığından dolayı hayızı geciktirmek, ömre yapmak için, hac yapmak için veyahut da bütün Ramazan'ı zamanında Müslümanlarla beraber Oruç tutmak için yapmakta, kullanmakta bir beis yoktur. Vallahu alem. Cadde üzerindeki çukurlarda toplanan sular temiz midir? Bu artık o sular yani o suları gören ve yokta bilen kişiye bağlı. Eğer o su necisse, tabii ki necis değil, necistir. Eğer o su necis değilse yani o çukurlarda birikmiş sular eğer e, mesela şahıslar tarafından bu necis su olmadığını biliyorlarsa bir sakıncası yoktur ama necis olduğu biliniyorsa sakıncası vardır ama necis midir değil midir bilmiyor Allah'ın izniyle bu konuda bir beis yoktur eğer necis olup olmadığını bilmiyorsa necis olduğunu biliyorsa zaten necistir e, değdiği yeri mutlaka yıkamak lazım ama necis olup olmadığını bilmiyorsa o zaman bunda musamaha var Allah'u Alem Hazreti Ali ilah değildir ama ilahtan aşağıda değildir. Tabii bir daha yazmışlar. Ee, ama ilahtan aşağı değildir diyen ve Ali'yü olarak adlandırılan fırkanın hükmü nedir? <gülüyor> bu Ali'yi ilahlandıran fırkalar haricilerden bir kısmı olduğu gibi yani en aşırı hariciler bu Ali döneminde bilen bizzat Ali'ye sen ilahsın diye ...onu adlandırdıkları için... ...ve bu aşırıkta gittikleri için... Aleyiz, ...Ali radıyallahu An ...yerde bir çukur açtı... ...ve o çukura odun toplattırdı... ...ve oraya ateş yaktırdı... ...ve onları... ...ya siz bu tehdit etti... ...yani ya siz bu sözden, bu fiilden... ...bu akideden, bu inançtan vazgeçersiniz... veya da sizi ateşe... ...ateşe vereceğim... Hmm. ...tabii onlar tövbe etmediler... ...ve vazgeç görüşlerinden, akidelerinden... ...vazgeçmediler... Onu ateşe, onları ateşe verdi, verdik, vermek istedikleri zaman, vermek istediği zaman ona, onlara dedi ki, işte biz bu anda inancımız sana karşı daha çok kesinleşti. Çünkü ancak Allah ateş ile insanlara azaplandırır. Dolayısıyla senin bizi ateş ile azaplandırman, o zaman biz burada yüzde yüz senin Allah olduğunu inandık. Ve işte bu şekilde onları yaktı. Bu bir. ikincisi nusayriler. Nusayriler ki Alevi kendilerine Alevi ismini veriyorlar. Mesela bizim Türkiye'deki, Suriye'deki, e, İran'da efendim Irak'ta, Hindistan'da, Pakistan'da, Azerbaycan'da işte bu Nusayriye fırkası 12'ye dedikleri 12'ye de yani e, Alevilik ile nitelendiriliyor veyahut da Hüseyinilik Hüseyinilik ile. Yalnız en çok Alevilik ile nitelendirilen şahıslar bu Nusayriye fırkası Muhammed bin Nusayr'a bağlı olan şahıslar. Biz Türkiye'de onlara kızılbaş diyoruz. Ee, yani Osmanlı, Osmanlı döneminde onlara kızılbaş ismi verildi. Ve şu anda onlar kendilerine Alevi ismi veriyorlar. Hakikaten bu Nusayriye fırkası ve ben onlara Alevi demek istemiyorum. Tıpkı Hristiyanlara Mesih'i demek istemediğim gibi ben bu konuda biraz netim. Ee, yani çünkü Mesihi olan bir insan Mesih'e uyması gerekiyor. Çünkü Mesih Ali Satveslem Allah tarafından bir Muhammed'in geleceği ve bu Muhammed Taali Allah Cellecaelal'ın resulü olduğu ve o geldiği zaman ona inanın diye. Dolayısıyla ona inanmayıp ona karşı ona karşı çıktıkları için bunlara Mesihi demek doğru değildir. Biz onlara Hristiyan diyoruz ve Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan diye geçer. Nasrani diye geçer. Aynı şekilde Mesihiis, Mesihi ismini kendilerine taktıran bu Nusraniler Hristiyanlar nasıl Mesih'i değil iseler bugün kendilerini Alevi ismiyle isimlendiren bu Aleviler Alevi değiller. Çünkü Ali Alevi olmuş olsalardı Ali gibi Ebu Bekir'e ve Umar'a Üthmen'e biat ettiği gibi onlar da biat edeceklerdi ve Ali veyahut da Ebu Bekir'i, Üthmen'i, Umar'ı veyahut da sahabeleri tekfir etmeyeceklerdi. Kur'an da Kur eksiktir veyahut da fazladır demeyeceklerdi. Dolayısıyla bu inanca sahip olan kişi kafirdir kesinlikle Ali'nin ilah yani mabud veyahutta yaratıcı veyahutta yaratıcının sıfatları onda oldu çünkü Nusayriler biliyorsunuz hülüle inanıyorlar. Ey Allah Celle Celaluhu'nun ruhu Ali Ali'de tecelli etti onun için her ne kadar Ali Ali'nin sıfatıyla gözüküyorsa da asıl itibariyle ma yani zahiri manada Ali ama ruhi manada Allah onda tecelli tecelli olduğu için o zaman asıl itibariyle Ali Allah'ın kendisi olduğunu ve şu anda bu iki Nusayriye fırkası birisi El Kameriye diğeri de Eşremsiye fırkası işte bu zikrettiğimiz ülkelerde mevcuttur. Bu insanlar gerçekten inançsız ve kafir insanlardır. Çünkü Kelime-i şehadetten başka diğer bütün rükünlerini, bütün rükünleri, iman-ı rükünlerini veyahut da İslam'ın rükünleri hepsini inkar ediyorlar. Haramları haramlaştırıyor, haramları haramları helallaştırıyorlar, helalları haramlaştırıyorlar. Mesela hamır dedikleri alkol denilen içki, alkollü içki onların yanında mukaddestir, helaldir. Helaldir yani içilebilir. Daha doğrusu onu içtikçe imanı artar. Mesela onlarda nikah diye bir şey yoktur ve özellikle Nusayriye bir kadın yani bu alavi denen kadınlar ve da erkekler bir Alevi kadın kendini yani Nusayriye, Nusayri kardeşine ne kadar teslim ederse o kadar imanı artar. Yani tamamen küfür inanca sahip insanlar ve Kur'an'ı Kur an, şu anda ellerinde Kur'an'ı Kur an okuyorlar ama Kur'an'ı, anlayışlarına uygun bir şekilde tefsir ediyorlar. Onun için Kur'an'da içkinin haram ol kelimesi geçmediği için diyorlar ki yani rüşsümün şeytan. Niçin Allah Celle Celaluhu domuzun kanı haram olduğunu zikrediyor da niçin burada içkinin haram olduğunu zikretmedi? Dolayısıyla sün e, sünnette mesela diyorlar ki biz sünnete inanmıyoruz. Sünnet tahrif edilmiştir. Şudur budur. Ya ama Kur'an'da da işte bak bu ayet böyle bu ayet öyle. Buradaki rüşk kelimesi yani necis kelimesi, haram kelimesi olarak anlaşılıyor kabul ettim. Kelimeyi i kafalarına göre uygulandırıyorlar veyahut uyguluyor, uyguluyorlar veyahut da açıklıyorlar veyahut da benimsiyorlar. Dolayısıyla bu Al-Kamariye fırkası ile Eşşemsiye fırkası Eşşemsiye fırkası yani Ali radıyallahu anhın kendisinin ilah olup tamam mı? E, zaman yani Dünya kopmadan önce Kendisi şu anda güneştedir ve şu güneşin nuru Ali'nin nuru olduğu, güneşin nuru değil Ali'nin nuru olduğunu ve kıyamet kopmadan önce Ali güneşten inecek ve onların düşmanlarının hepsini temizleyecek. El Kamariye fırkası ise işte Ali'nin aya yükseldiğini ve şu anda Ali ayda yaşadığı, ay, ayın içinde yaşadığını ve da ayın üzerinde yaşadığını, kıyamet kopmadan önce işte yine o da ineceğini ve... Onun için bu Nusayrilerin yani Alevi denen insanların papazları, şu sakallı papazları yani imamları, şeyhleri güneş çıkmadan önce çıkarlar seyrederler. Çünkü işte efendim Ali işte onların belirtileri var sözde. İşte şu saatlerde inecek. Onun için güneş çıkmadan önce ta iniyorlar böyle damlar ve yüksek yerlere devamlı takip ediyorlar. Yani Ali'nin inmesini bekliyorlar. Ve hakikaten bu fırka kafir ve hem de İmam İbni Teymiye El Minhajü Sünnet'e diyor ki Yahudilerden ve Hristiyanlardan küfürleri daha aşet bir küfre sahiptirler. Alem. Devam edelim hocam. Ee, bu Alevilere denen Alevi denen insanlara selam vermek doğru değildir. Çünkü bu kafirlerden daha çok kafirdirler. Her ne kadar kendilerine İslam ismi veriyorlarsa da. Dolayısıyla bunlara selam vermek yok bunlara selam yani Yahudilere ve Hristiyanlara selam vermek caiz olmadığı gibi bu Nusayrilere yani Rafizilere Rafızilere veya Alevi Yahutta Kızılbaş denen kişilere selam ile e, iptida etmek doğru değildir çünkü bunlar kafirdir kafirdir Rafızidir bunlar dürziler gibi dürziler de kafirdir dürziler de o şekilde bu küfür inanca sahipler İsmaililer yine o şekilde bunlar da din dışına çıktı El-Kadiyeniye el fırkası, Mirza Ahmet Khan fırkası veyahut da el fırkası bunlar hepsi kafirdir. Bunlara da selam vermek caiz değildir. Bunlar her ne kadar namaz kılıyorlarsa da onların namazları batıldır. Ee, biz Tedmuriye'nin başında söyledik kişinin akidesi fasit olduktan sonra yapmış olduğu ameller hepsi fasittir. Allahu alem. Devam ale. edelim o sorular olacak Var mı daha sorular? Var Biraz var. <gülüyor> <gülüyor> e, oruç gibi dinin zarureti hükümlerinden birini inkar eden kimse kafir hükmünde olur mu? Şimdi bu insan bu insana bakılır. Bu insanın aklı yerinde midir? Yani bu insan deli midir? Veyahut da bu insan çocuk mudur? Veyahut da çok yaşlı olduğundan dolayı çocuksun Aynen. hale girmiş olabilir. Yani mesela 95 yaşında yüz yaşına gelir mesela aynen çocuk gibi olur söylediğini bilmiyor ne söylediğini bilmiyor yani bu tür şeyleri göz önünde bulundurmak lazım yani mesela çok aşırı yaş, yaşlı olup mesela aklın dengesi bozulabilir aynen çocuk çocukluk devresini yaşar bu bir bu bilin, mazerettir altında değil, he, bilin, bilin dışında he, bilinci dışındadır ikincisi ben bu adama bakılır deli midir bu adam değil midir eğer hakikaten akıl dengesi yerindedir deli değildir akıl dengesini kaybetmemişse sağlamdır. Ve bu adam da diyor ki ben Müslümanım. Ondan sonra efendim namaz kılıyor ama oruç tutmuyor ve o orucu reddediyor ve o namazı reddediyor. Deminki Nusayrileri zikrettiğimiz gibi çünkü Nusayriler namazı inkar ediyorlar. Orucu inkar ediyorlar. Zekatı inkar ediyorlar. cihadı inkar ediyorlar. Her çeşit haramı mübah kılıyorlar Allah korusun. Ondan sonra zina onların yanında gayet mübahdır. Yani zaten onlar arasında nikah diye bir şey yoktur nikah yapmıyorlar zaten. Dolayısıyla böyle bu tür bu tür şeyler bu tür şeyler eğer onda hain veyahut da sarhoş değilse mesela aşırı sarhoş olan bir kişine söylediğini bilmiyor. Namazı inkar edebilir. Haşa Allah'a e, küfredebilir Allah korusun. Eee veyahut da yani birçok şeyler söyler. Bu adam eğer hakikaten sarhoş değilse akıl dengesi çünkü sarhoş deli gibi oluyor. Akıl dengesi yerinde olmadığı için bu tür şeyler onun için mazeret olabilir. Ee, tabii ki e, bu alkollü içki içtiğinden dolayı tabii ki büyük günahkardır. O ayrı bir mesele. Ama akıl dengesi yerine geldikten sonra deli olsun veya ta sarhoş olsun. Akıl dengesi yerine geldikten sonra ona denilir ki sen orucu inkar ediyordun. Şu anda mesela bak senin akıl denge, akıl dengen yerindedir. İşte oruç şöyledir. Bu zaruri inançlardandır. Zaruri inançları inançlardan birisini inkar etmek küfürdür. Çünkü İslam ümmeti bu oruç üzerinde ittifak etmişler. Bütün İslam ümmeti Orucun İslam'ın rükünlerinden birisi ve zaruri inançlardan onu ne yapmışlar? Etibar etmişler. Dolayısıyla bu zaruri inanç veyahut da zaruri amel olduğu için bunu inkar etmek göfürdür. Ve bu şekilde akıl dengesi yerinde birisi ise o zaman dini yönden bu ne yapılır? Bu kişiye güzel bir uslupla yaklaşılır. Yani güzel bir uslupla bu dini meseleleri ve da mevzuları bilen bir kişi ona götürülür ve o kişi ona güzel bir şekilde delillerle ola anlatır. Çünkü bu, bunu söyleyen bir kişi ya akıl dengesi yerinde değil ya da inancı sağlam değil veyahut da şüphesi var. Biz de bu insanın bu akıl dengesi e, yani bilgisizlikten dolayı akıl dengesi yerinde olmadığından dolayı bu kişinin imana girmesini istiyoruz. İmandan çıkmasını istemiyoruz. Dolayısıyla imana girmesi için veyahut da iman dairesi içerisinde kalması için güzel bir uslupla, güzel bir hikmetle ona anlatmaya çalışacağız. Beyan edeceğiz delillerle Kur'an'dan, sünnetten. Ona hücceti güzel bir şekilde oluşturduktan sonra güzel uslupla delillerle kızdırmaksızın, kava yapmaksızın, çağırmaksızın, bağırmaksızın güzel bir uslupla ona hücceti oluşturduktan sonra buna rağmen bu inkarında devam ediyorsa o zaman o kişi Allah korusun kafir olmuş olur. Vallahu alem. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Hadisi şerif nasıl an, an, anlaşılmalıdır? Böyle bir hadis var mı? Evet mıdır? bu hadis zayıftır. <gülüyor> Yalnız bu hadis üzerinde bazı alimler bunu ne yapmışlar? Bunu kabul etmişler. Örneğin e, Ebn-i Üthemin Rahim Allah, <gülüyor> bu hadisi e, kendine delil olarak e, kabul ediyor. Ve Ebn-i Üthemin Rahimahullah ve on çizgisinde olan alimler e, yani Allah Celle Celaluhu Adem'i kendi sureti üzerinde yaratmıştır ancak Allah Celle Celaluhu'nun süreti ile Adem süreti arasında tabii fark var yani. Demek istemiyor ki yani tıp tupa tıp yani işte efendim burnu var, ağzı var, dişleri var, dili var. Übün Etemir Rahim'e Allah bunu söylemiyor veyahut da onun çizgisinde olan alimler bunu söylemiyorlar. Yani diyorlar ki Allah Celle Celaluhu'nun yüzü var, insanın da yüzü var yani Adem'in de yüzü var. Ama... Ademin yüzü ile insanın yüzü arasında fark vardı. Tıpkı başta tedmuriyede değindiğimiz gibi mesela. Yani cennette portakal var, dünyada da portakal var. Her ne kadar burada isimlerde bağlaşıyorlarsa veyahut da birleşiyorlarsa yani cennetteki portakal ile dünya dünyadaki portakal arasında asıl itibariyle çok büyük fark vardır. Aynı şekilde insanların yüzleri arasında fark var. Örneğin Hasan'ın yüzü ile Hüseyin'in yüzü. Ve bu meselede de tedmuriye'de birçok defa bu tür şeyleri zikredeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü İbni Teymiye Rahimallah tedmuriye'de hep bu tür şeyleri örnek olarak veriyor. Yani mesela Hasan'ın yüzü var Hüseyin'in yüzü var. Ama Hasan'ın yüzünü Hüseyin'in yüzüne benzemiyor. Her ikisinin de yüzü var. Eğer her iki insanın yüzleri birbirine benzemiyorsa haliyle Allah Celle yüzü hiç kimseye benzemiyor ancak İmam Elbani ile İmam Elbani'nin çizgisinde olan alimler bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar ve buradaki buradaki atıf Ey Allah Celle Celaluhu yani Adem'i Adem Allah e, Allah Celle Celaluhu Adem'i sureti üzerinde yarattı demesi yani Adem'in sureti üzerinde ve o Rahman e, hadisini de İmam Elbani bu hadis zayıf olduğunu söylüyor ve bu iki görüşte bu da bu görüş Önümüzde gelecek bazı birçok görüşler gibi bu gör, arkadaşlar bu tür meselelerde itibar yani muhteber olan ihtilaflarda göğsünüz geniş olması gerekiyor. Özellikle ilim talebelerine sesleniyorum. Acizane ilim talebeleri çok uyanık ve akıllı ve şuurlu olmaları gerekiyor ve her ilim talebesi şuurlu olmayabilir. Yani adam bilgili olabilir ama şuurlu olmayabilir. Bilgili ile şuurlu arasında fark var. Bilgilidir ama şuurlu değildir. Bilgilidir ama şuurludur. Dolayısıyla ilim talebesi bilgili olmakla beraber şuurlu olması gerekiyor. Şuurlu demek ey uyanık ve aydın olması gerekiyor. Ne söylediğini bilmesi gerekiyor. Veyahut da bir meseleyi aktarmak istediği zaman nasıl aktaracağını veyahut da bunu aktarırken kendisiyle karşıdaki şahıs arasındaki ihtilaflarda aşırı gidip birbirlerine karşı zıt mücadele kutuplaşma ya da tekfirleşme şeyine gitmemek lazım. Yani ilim talebesi çok geniş göğse sahip olmak lazım. Biz bunu Resullerden öğrendik ve Resullerden sonraki alimlerimizden ve selefimizden öğrendik. Dolayısıyla burada muteber ihtilaflarda arkadaşlar Geniş, gö geniş göğse sahip olmamız gerekiyor. Biz mesajımızı ulaştırmaya çalışacağız. Mesela ebn Ütemir Rahim Allah'ın çizgisinde olan alimler bu mesajlarını inançları dolusunda mesela aktarmak istedikleri zaman tamam mı? Bu görüşü kabul etmek isteyen kabul eder ve deriz ki sana mübarek, ol sana mübarek olsun. Bârekallâhu lakfî râ'yik hâda ders. Tamam mı? Bu görüşünden dolayı Allah sana mübarek etsin. O da mesela ben de mesela İmam Elbani ve onun çizgisinde olan görüşü benimsedim. Ama ister namazın terki, terkinden dolayı olsun ama kadının yüzü avret midir değil midir? Yani birçok ihtilaflar bu müteber olan ihtilaflar. Ben müteber olan ihtilafları söylüyorum. Müteber itibarsız olan ihtilaflardan biz şüphesiz ki aleyhisselatü vesselam'a taassupluğumuz olması gerekiyor. Mezhepe göre değil. Mezhepte mutaassup olmayacağız. Sünnette mutaassup olacağız. Ey sünnette taviz vermeyeceğiz ashabın anlayışına uygun. Ama mezhep, bir mezhepte mutaassup olmayacağız. Ondan sonra ben bu mezhebi benimsediğim zaman karşıdaki şahsın benimsediği başka bir mezhebe karşı bir böyle bir e, savaş verici gibi olmayacağım. Tamam. Namazın terkini küfür gören bir Müslüman kardeşim ben de görmüyorum. Yine biz kardeşiz. Tamam mı? Ve ben onun arkasında namaz kılacağım. O da benim arkamda namaz kılacak. Ve ben ona davet edeceğim. O da bana davet edecek ve birbirimize gideceğiz, geleceğiz, konuşacağız, tartışacağız, güzel bir uslubla tartışacağız. Yani cidal değil de münazara, güzel bir usulda ilmi bir şekilde münazara ve kabul ettiyse etti etmediyse tamam. Allah sana mübarek etsin. Allah da bana mübarek etsin. Bu müteber ihtilaflarda kendime tavsiye ettiğim gibi diğer ilim kardeşler, ilim talebesi kardeşlerime de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu bana da size de ve bu anlayışta olan her ilim talebesine genişliği, gönü, göğüs genişliği vermesine Allah'tan temenni ediyorum vallahi alem. Devam bir şey kardeşim. kardeşimizin 20. 20. 20. bir sorusu var. Efendim? Abdulmuntakim kardeşim bir sorusu var. Kitabul Mubin dene, den kasıt Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim midir yoksa levh-i mahfuz levh mahfuzdur. Var. Ben ilk önce Abdülmuntakim kardeşime diyorum ki bayramın mübarek olsun diyorum. Geçmiş bayramın daha doğrusu. <gülüyor> Ondan sonra e, yani deminki söylediğim gibi acizane e, biz Müslüman davetçiler veya da ilim talebeleri olarak birbirimize karşı geniş göğüslü olmamız gerekiyor. E, geçmişte e, namaz konusunda Namaz konusunda bazı yazışmalar yazdınız. Tabii ki ben burada konuşurken acizene ben hiçbir zaman şeşeye bakmıyorum. Çünkü şeşeyi diğer kardeşlerim kontrol ediyor. Ve şeşeye karşıdan gelen yazılara bakmıyorum. Ne geldiğini de bilmiyorum. Bu bir. İkincisi biz Musa kardeşimize mazeretimizi bildirmiştik. Dedik ki fecir namazı okunuyor. Ezanı okunuyor. Dolayısıyla biz namaza gideceğimizden dolayı burada artık sesi kesmek mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü bizim için fecir namazı konuşmaktan daha önemli olduğu için fecir namazına gitmemiz gerekiyor. Ve Musa kardeşimize özrümüzü e, mazeretimizi beyan ettik. Sonra işte sizin e, tabi bu herhalde bu mazereti bilmediğinizden dolayı bizi e, biraz kınadınız ve yine ben hakkımı helal ediyorum. E, bir şey olmaz. Yalnız biz yani sana karşı edepsizlik yapmak istemedik her Her ne kadar biz kardeşlerimizle bazı müteber meselelerde ihtilafa düşüyorsak da biz bu müteber ihtilaflarda kardeşlerimize karşı saygılıyız. Çünkü biz burada bizzat mesela Riyad'da yaşıyoruz ve bu Riyad'daki alimlerden bu dersleri alırken onlar hemen yani Hemen hemen 25 senedir biz bunların arasında ders görüyoruz ve bu tür şeylerde mesela onları öğrendiğimiz zaman diğer alimlerden öğrendiğimiz ile bunlardan öğrendiğimiz arasında ve bunlarla yaşıyoruz ve bu ihtilafları böyle birbirimizle beraber oturup gayet rahat bir şekilde konuşabiliyoruz ve bir aynen kardeş gibi birbirimize gidip geliyoruz konuşuyoruz ilim meclislerinde e, tahsil ederken ve hiçbirimiz diğerine karşı diğer kardeşine karşı cephe kurup da efendim düşman olmuyor. Dolayısıyla... Sana, o, sana karşı olan o hareketimiz kesinlikle art niyetle değil. Samimi söylüyorum yani söyle biliyorsun Müslüman, Müslüman, Müslüman kardeşine karşı samimidir. Konuşur yalan atmaz e, ve bu konu sözümüzde samimiyiz ve Allah için seni seviyorum. Ve he, sadece seni değil her, her e, selefi Müslüman kardeşimi, e, Müslüman kardeşlerimizi severiz her ne kadar aramızda bazı müte, müteber ihtilaflar varsa da müteber ihtilaf olduktan sonra biz bu konuda göğsümüz geniştir Allah'ın izniyle ee, ve hiç kimseden küsmeyiz ve kardeşiz beraber çalışırız anlaşabildiğimiz yola, yerlerde anlaşırız anlaşamadığımız yerlerde Allah e, size de mübarek etsin bize de mübarek etsin alem. ne diyor şey, ben... He, ondan sonra kitap mubin dedikler evet işte bu levh mahfuzdur yani esas bu kitab mübinden maksat, levh mahfuzdur. Wallahu alem. <gülüyor> külli irade ve cüz-i irade ne demektir? Bu inşallah tedmuriye'de bizim önümüzde gelecek Allah'ın izniyle. Yani akide'de bizim önümüzde gelecek. Külli irade yani Allah Celle Ceyhun iradesi, cüz-i irade insanın kendi iradesidir. Yani Allah Celle Ceyhun külli iradesi, başta ben burada tedmuriye'nin mukaddimesinde başlangıç yaptığım gibi Allah celle yani bir insan bir şey yapmak istediği zaman o yapmak istediği şey ister şerr olsun ister hayır olsun Allah celle celalün kulli küll iradesi olmadığı müddetçe o insanın cüz'ü iradesiyle o şeyi yapmak yapamaz. Allah celle celalü bir kişiyi saptırmak isterse hiç kimse onu saptıramaz Allah dilemedikçe. Bir kişiye hidayet verirse hiç kimse onu hidayete sokmaz sokamaz Allah dilemedikçe. İnsan mesela küfrü bir şey yapar. O fiil Allah Celle Celaluhu o fiili o fiilin yaratmasını ona veriyor ama ona razı değildir. Öbür dünyada ona hesap çünkü Allah Celle Celaluhu insana tamamen bir hürriyet vermiştir. O hürriyetin insana vermiş olduğu hürriyete karşılık kişi o insan istediği gibi o hürriyete sahiptir istediği gibi hürriyetini kullanabilir. Dolayısıyla bu hürriyeti kullanırken ey, o cüz'i iradesini kullanırken Allah Celle Celaluhu o külli iradesiyle onu o kişinin istediği şeyi ona verirken tam haram olan şeylerden sorunu tutuyor, şerri olan şeylerden de mükafat veriyor. Dolayısıyla külli iradeden maksat Allah Celle Celaluhunun iradesidir. Cüzü iradeden maksat insanın kendi iradesidir. Allahu alem. Allahu Teala'ya 99 isminden başka padişah, sultan, rab, mevla, çalap. Hüda gibi isimler söylemek caiz olur mu? Şimdi en eftalı ve en doğrusu Allah Celle Celaluhu ve hatta Ali Satt ve Selam'ın isimleri mesela biz Türkler olarak veya hutta Farsiler veya hutta orducular yani Pakistanlılar, Vanuslular yani bu yabancı isimle, yabancı acemi olan insanlar. Mesela resul Peygamber diyoruz. Mesela Türkler Allah'a Tanrı diyorlar mesela. Veya hutta İngilizler mesela kendi dilleriyle işte Fransızlar kendi dilleriyle, Farsiler kendi dilleriyle, Allah'a mesela bazı isimler yani onların dilleriyle belli olan bazı isimler takıyorlar. Bu isimleri takarken veyahut bu isimlerle isimlendirirken onlar Allah'ın gerçek isimleri olmadığını ancak Allah Celle Celaluhu'nun ismi onların dilleriyle o olduğu için veyahut o o anlaşıldığı için o isimle Allah'a bunu söylemekte bir beis yoktur ama o söylediği isim Allah'ın isimlerinden değildir. Dolayısıyla animle diyorlar ki en efdalı en efdalı Resuller ve Allah Celle Celaluhu ile Resulleri bizzat isimleriyle isimlendirmek. Yani devamlı Allah Subhanehu ve Teala Allah Celle Celaluhu Ar-Rahman mesela bu şekilde yani ilahımız yani Rabbimiz veyahut da Rabbimiz yani ilahımı aynı zamanda Rab ilahtır ilah ilahımız Rabbimizdir. Çünkü yani her ilah her ilah biliyorsunuz bu ilah mefhumu inşallah yine tevhid burada Tedmuriye'de yine değineceğiz inşallah tevhid durumunda şeyde önümüzde gelecek. Yani uluhiyet, ulûhiyet ondan sonra rubûbiyet, esma ve sıfatlarda yani en doğrusu Allah Celle Celaluhu gerçek ismiyle anmak ve Aleyhissat vesselamı da gerçek isimleriyle anmak yani peygamber dememek ve bu bunu kardeşlerimle da kardeşlerime daimi nasihat söylüyorum acizane. Hatta mütercim kardeşlerimize de söyledik. Yani Allah için kitaplarda aleyhissalatü vesselam'ın ismini yazarken peygamber demeyiniz. Konuşmalarınıza da peygamber kelimesini kullanmayınız. Peygamber Türkçe kelime bile değildir. Yani için kullanıyoruz? Bizim dilimiz bile değildir. Farsça bir kelimedir. Dolayısıyla Farsça bir kelime olmakla beraber sen mesela diyelim ki senin ismin Hasan. Hassö dersem senin hoşuna gitmez. Ali'dir diyor ki Allo. Ee, Muhammed diyor ki Muhammedo gibisi yani. Mesela senin isminle ismini böyle zikzaklı bir şekilde yaparsam senin hoşuna gider mi? Tabii ki gitmez. Yalnız bu insanlar mesela Allah'a bu tür isimleri takarken akidevi yönünden değil dilleriyle bu anlaşıldığı için söylüyorlar. Ve yani Allah'ı küçümsemek için değil dilleriyle anlaşıldığı için o şekilde ama ben yine acizane söylüyorum. Aleyhisselatü vesselam'ın ismini peygamber olarak değil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselatü vesselam. Ve bu şekilde onun gerçek isimleriyle isimlendirmeyin. Hatta kitaplarda tercüme yaparken veya da kitap yazarken peygamber diye kelimesini elinizden geldiği kadar kullanmayın. Kullanmakta bir ve is yoktur ama en doğrusu ve en efdalı ona layık olan isimle yaklaşmak lazım veya da yazmak lazım. Bir de bazıları kitaplarda yazıyor mesela S.A.Y. sallallahu aleyhi ve sellem yerine alimler diyorlar ki bunu bu şekilde kısıtlamalar yapmak caiz değildir. Veyahut da cc celle celaluhu gibisi. Yani bu kelimeleri kın. Yani bizzat celle celaluhu. Çünkü celle celaluhu yazdığın zaman sen bu yazmaktan dolayı bile mükafat alıyorsun. Onu okuyan kişi yine mükafat alıyor. Veyahut da sallallahu aleyhi ve sellem veyahut da aleyhisselam veyahut da aleyhisselatü vesselam yazmak lazım. Yani se bilmem ne falan böyle, kısalt, böyle kısaltıcı kelimeleri kullanmamak lazım. En doğrusu Allah'ın en güzel isimleriyle Ali Sattwast selamı veyahutta diğer resulleri de en güzel isimleriyle kullanmak ve yazmak lazım vallahu alem. Hocam, bir soru daha alalım. Mahremsiz bir bayanın bazen görev gereği, bazen de gezmek amacıyla tek başına veyahutta hanımlardan oluşan bir grupla sefer müddeti ve mesafesinde şehirler arası yolculuklara çıkmasının hükmü nedir? Şimdi alimler <gülüyor> Alimler demişler ki, mahremsiz üç günlük üç günlük sefere e, seferinde üç günlük seferinde bir kadın mahremsiz bir yere gitmesi caiz değildir. Bu bir. İkincisi, mesela Türkiye gibi veyahut da Avrupa ülkelerinde olan olan yerler gibi mesela kadınlar erkekler iş yerlerinde karışık oturuyorlar. Doğrusu en doğrusu kadınlarla beraber oturmamaktır çünkü bu her şeyden önce bu kadın sana haramdır. Dolayısıyla özellikle bir erkek ile bir tek kadın bir yerde bulunmaları caiz değildir çünkü üçüncüsü şeytandır. Yani İslam şeriatı bunu bizi bundan sakındırıyor. Hatta hatta erkeğin akrabaları karısına karşı çıkması da Yani diyor yani aleyhissalatü vesselam kadınların kadınlardan kadınlarla karışmamayı şey yapınca diyorlar ki peki ya Resulullah elhamu, elhamu demek ey kocanın akrabaları i̇ster, ister kardeşi amcası dayısı yani kocaya en yakın olan akrabalar diyor ki elhamuhu elmaut yani kocanın akrabaları aslında diyor o kişi için diyor ölüm gibidir ölüm gibidir ey bir kişi mesela kardeşinin hanımı evdedir karşı o şahıs Kardeşinin hanımının olduğu yerde kocası yani abesi veya otta kardeşi olmadığı anlarda onunla beraber bir odada kalması haramdır, caiz değildir. Aynı şekilde bir kadınla beraber sefere çıkması caiz değildir tabii. Onun nikahı altında değildir ve üçüncüsü şeytandır. Kişi ne kadar, ne kadar muttaki olursa olsun mutlaka şeytan onu kandırır. Konuşmada olsun, kalp atışlarında olsun artık birçok şeylerde. Üçüncüsü üçüncüsü bir, bir kadın grup ile ve o kadın grup güvenilir bir kadın grup ise ömreye veyahut da hacca veyahut da zaruri seferler. Örneğin bir erkek İstanbul'da yaşıyor mesela İstanbul'da yaşıyor veyahut da mesela bir erkek hanımı mesela Pakistan'da yaşıyor. Erkek Pakistan'da yaşıyor veyahut da Suudi Arabistan'da yaşıyor hanımını getirtmek istiyor. Tabi hanımıyla beraber mahrem göndermek mümkün değil. Çünkü gönderse o da gelmesi gerekiyor. Onun vizesi yoktur. Yani bu tür zorun, sorunlar oluyor. O zaman bazı alimler diyorlar ki bu zamanda uçak veyahut da otobüste birçok kadın ile birçok kadın ile bir kadın gönderildiği zaman ve o kadınlar arasında da Güvence varsa hakikaten o kadınlar da emin emin kadınlar ise ey o kadına kalleşlik yapmayacak ve o kadını tuzağa düşürmeyeceklerse o da o kadına bir hastalık gelse işte o birçok kadın erkeklerin eline düşeceğine o birçok kadının eline düşer yani on, onlar ona bakar hastalığına bakarlar ona dikkat ederler. <gülüyor> i̇şte bu emin şeyler olunca bu zaruri anlarda bir kadının mahremsiz bir şekilde sefere çıkmasında bir beis görmüyorlar bazı alimler bazı alimler kesinlikle cevaz vermiyorlar çünkü diyorlar ki uçakla gönderdiğin zaman buradan Amerika'ya mesela veya da Britanya veya da Pakistan'a oradan mesela uçaklar çalınıyor mesela <gülüyor> mesela korsanlar geldi uçağı kaçırdılar veyahut da bir kaza oldu Allah korusun veyahut da orada mesela uçak bozuldu veyahut da otobüs yolda bozuldu burada kadın banyoya gidecek abdest alacak kadın kadındır devamlı erkek kadını ister kadın erkeği ister ha, bu tür e, tehlikeler bu tür sıkıntılar olduğu zaman <gülüyor> veyahut da tehlikeler olacağından dolayı bir kısım alimler de kesinlikle bu kadının 3 günden 3 günden 3 gün veyahut da 3 günden fazla bir sefer yolculuğunda kadının mahremsiz gitmesi kesinlikle caiz görmüyorlar bazı alimler de cevaz görüyorlar işte İlim talebesi bu iki görüş arasında ve bu iki görüş de muhteberdir inşallah. Bazılar çünkü bu zikrettiğimiz e, emniyet yolları e, sağlandıktan sonra diyorlar ki bir beis yoktur, bir beis görmeyenler. Beis görenler diyorlar ki hayır beis vardır çünkü mesela işte oraya gidecek mesela şu olur, şu tehlikeler, şu tehlikeler şu ihtimaller bu ihtimallardan dolayıca az görmüyorlar. İşte bu ilim talebesi bu iki e, müteber e, ihtilaflardan bir e, bir görüşü kendine seçer ve o görüşü benimseyebilir. Vallahu alem. Tamam edelim mi hocam? ki bir... saat kaç? Saat 11.30'u geçince. Olur çocuklar. Vallahi mi? he? Peki de. diyoruz yani 12'ye kadar o zaman devam Hayır. etsin Söyle, söyle. Yani tamam. inşallah bir yarım saat daha yar, Yani 12'ye kadar e, soruları cevaplamaya çalışacağız. Ondan hı hı. sonra ee, yani isteyeceğiz. E, müsaade isteyeceğiz. Ee, i̇nşallah bize müsaade verirsiniz. Evet. Rabbim sizden razı olsun. Evet, başka bir sorumuzda da muhabbet, muhabbetullah nedir? İnsan kime ne ölçüde muhabbet edecektir? Allah yarattığı kullarını niçin cehenneme atıyor veya musibetlere maruz bırakıyor? Allah'ın zamandan münezzeh olması ne demektir? Şimdi burada, bunlar birçok bu sorudur bir bunlar. Teker soru teker alalım. Içe, yani bir soru yani muhabbetullah efendim. nedir? Kime muhabbet, muhabbet duymamız lazım? Muhabbetullah yani. demekse mesela Allah Celle Celle Ayt-i Kerim'de diyor ki Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın e, dili üzerine diyor ki eğer hakikaten siz e, eğer hakikaten Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olunuz. Yani <gülüyor> Allah Celle Celaluhu'nun kulluğunu kabul etmek, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını, bilik sıfatlarına uygun ona saygı göstermek, onu sevmek ona muhabbet etmek onun onun onun kul onu ona kulluk yapmak e, ey e, Kur'an'a göre ve Ali Sad ve Selam'ın sünnetine şeriatına göre Ali'san Allah Celle Celaluhu kulluk yapmak bu Allah'ı sevmekten dolayıdır. Çünkü bazen Allah'ı sever kulluk yapar, bazen kulluk yapar Allah'ı sevmez. Dolayısıyla alimler diyorlar ki sevgisiz bir sevgisiz bir ibadet ibadet değildir. Yani mesela bir adam bir adam bir kendi memleketinde mesela başıyla selam verir. Bu başıyla mesela kendisinden üst olan bir kişiye selam verdiği zaman ibadet niyetiyle değil sevmek niyetiyle değil ancak işte oranın adetlerinden ve da selam orada o şekilde olduğu için onu yapmaktan yapmaktan dolayı bu nedir bu muhabbet olmuyor. Ona karşı sevgisiz yapıyor çünkü. Ve ona karşı isaatsız yapıyor. Ama Allah'a karşı olan kulluk sevgili ve Aynı zamanda hem sevgiyi yeni sevdiğinden dolayı Allah'a namaz e, kulluk yapıyor. Allah'a yaklaşıyor. Aynı zamanda Ali Satt ve sünnetine uygun olduğu için Ali Satt ve selamı sevdiği sevdiğini andırıyor. Dolayısıyla Allah'a kulluk etmek aynı zamanda Allah'ı sevmekten dolayıdır. Ama münafıklar Allah'a kulluk ederken Ali Satt ve nefret etmek ve Allah Celle Celaluhu'nun Emirlerine uygun olmadığından dolayı sevmediklerini sevmeyerek Allah'a kulluk yapıyorlar. Yeni istemeyerek kalben inanmadıklar, inanmamakla beraber aynı zamanda isteksiz yapıyorlardı. Dolayısıyla bu Allah'ı sevdiklerini göstermiyor. Yani münafıkların yaptıkları ibadetler ile müminin yaptıkları ibadetler arasında var farkı. Çünkü mümin ibadet yaparken Allah'ı severek, benimseyerek, ve itaat ederek yapıyor. Münafıklar ile severek, benemseyerek değil korkularından ve gösteriş yapmaktan dolayı yapıyorlar. Dolayısıyla o hem sevgidir hem ibadettir. Burada onlarda sadece ibadet var, sevgi yoktur. Dolayısıyla o yapılan ibadet tabatıldır. Alem. Evet. Başka bir sorumuz. Tabii ben bu kelimeyi anlamadım ama şöyle okuyalım. Yemlerine steril hale getirilmiş, mikroplardan arındırılmış tavuk kübresi, katılarak beslenen evcil hayvanların etinden ve sütünden istifade edilir mi? Eğer o yem, o tavukların yemi veyahutta e, öküzlere veyahutta ineklere, keçilere verilen yemler veyahutta tavuklara verilen yemler, o yemler necis değilse bir sakınca yoktur. Eğer o yem necis ise veyahutta tıbbi yönden o, Yemden, yem, yem verildiği zaman bir yönden eğer zararı varsa tabi ki o hayvanlardan gelen o besinleri yemek caiz değildir. Çünkü biliyorsunuz biz yine İslam fıkhında taharet babında buna değinmiştik. Cellale konusuna değinmiştik eğer hatırlıyorsanız. Cellale nedir? Cellale insanın dışkısını yiyen yiyen hayvandır. Ama deve olabilir. Ama keçi olabilir. Ama koyun ök öküz olabilir. Çünkü bazı develer ve bazı tavuklar ve bazı keçiler, bazı inekler insan dışkısına alışkındırlar. <gülüyor> ve bunu İslam fıkhında alimler elcellare demişler. Ey insanın dışkısı ile beslenen hayvan. İnsanın dışkısı ile beslenen hayvan ey sizin deyiminizle mesela yem. İşte bu yem insanın dışkısı necis olduğu için ve o necasetle beslenen hayvanı o an için ondan onun sütünden ve etinden faydalanmak caiz değildir. O cellale ey necis olan yemden yenen beslenen hayvan, 3 en azında bir hafta bu necasetten ey bu necis olan yemden ne yapılacak? Ondan uzak, oradan uzak, tutturul uzak tutturulacak. Bir hafta sonra ondan uzak tutturulup başka temiz, temiz, pak, Yemlerle beslendikten sonra onun sütünden, yumurtalarından ve da etinden faydalanmakta bir veis yoktur. Dolayısıyla bu necis olan, eğer bu yem necis ise o necis necasetten dolayı o et, hayvanın sütünden ve etinden yemek doğru değildir, necistir. Çünkü ne, ne, necaset necis olan yemden besleniyor. Veyahut da necis değildir, tahirdir ancak bir yönden zararı vardır. Çünkü İslam şeriatı bir yönü de göz, göz önünde bulundurur tıbbi yönden zarar veriyorsa yine e, o o o hayvandan faydalanmak caiz değildir Allahu alem. Hocam bu soruya küçük bir şey e, ekleyin de tavuk e, şey gübresi ne midir? Zaten i̇şte, bu anlaşılır. Işte, konu mesela. Onu söylüyorum yani şimdi yani ben şu anda biliyorsunuz bu çağda e, tavuk bu tavuk tavuk yemi dedikleri tavuk gübresi. Tavuğun gübresi yani şey e, tavuğun boku mu? Evet biz biz daha önceden söyledik dedik ki değindik bunu taharet babında yine İslam fıkında değindik dedik ki eti yenen hayvanların dışkıları ve çişleri temizdir sahih görüşe göre bazı alimlerde diyorlar ki necistir, tahir değildir diyorlar ama sahih görüşe göre eti yenen hayvanların çişi ve bokları tahirdir temizdir ve Ali satt ve selamın yanında bazı şahıslar karınlarında hastalık vardı ve vesselame gelip dediler ki ya Resulallah işte bizde bu, bu bu tür hastalıklar var bize bir çare bul aleyhissalatü vesselam dedi ki işte filan yere gidin orada çoban var o çobanın yanında e, develer var o develerin sütünden ve çişinden içiniz inşallah şifayı bulursunuz ve oraya gittiler devenin çişlerinden ve sütlerinden içerek Allah Celle Celaluhu onlara şifa verdi. Eğer devenin, süt, devenin çişi haram olmuş olsaydı aleyhissalatü vesselam haram olan bir şeyle tedavi etmeyi cevaz görmüyor. Dolayısıyla tavsiye ettiği, tavsiye ettiği için o zaman demek ki bu nedir tahirdir? Evet az önceki sorunun birkaç tane soru vardı içerisinde devam edelim. Allah yarattığı kullarını niçin cehenneme atıyor veya musibetlere maruz bırakıyor? Evet, Allah Celle Celaluhu insanı yarattıktan ta ölünceye kadar imtihanla karşı karşıyadır. Aynen bir öğrenci öğretmen gibi. Öğretmen sınıfta nedir? Öğretmendir. Aynı zamanda idare idare sınıfında bulunuyor ve öğreticidir. Öğrenci nedir? Öğrenen bir kişidir. Dolayısıyla burada öğrenci ile öğretmen arasında sınıf sınıf yani okul kapanıncaya kadar o sınıfla nedir? O sınıfta ihtibarla karşı karşıyadır. Ey imtihanla karşı karşıyadır. Öğretmenin verdiği derslerle devamlı öğretmen öğrenci imtihan ediyor. Burada imtihana isabet ettiği kadar yüzde kaç imtihana isabet ediyor. <gülüyor> Isabetine kadar ne yapıyor? Öğretmen ona puan veriyor. Aynı şekilde aynı şekilde Allah Celle Celaluhu İl Ezeli ilminde insanları 50.000 bin sene önce yaratmadan önce Allah Celle Celaluhu yaratmak istediği kainat ve kainat içerisinde olacak her şeyin ne olacaklarını biliyor. Kimin kafir, kimin Müslüman, kimin mümin, kimin Hristiyan, kimin komünist, kimin, kimin, kimin, kimin, kimin, kimin ne olacağını hepsi Allah da elli bin sene önce onları yaratmadan önce daha Allah Celle Celaluhu bu varlıkların ey yaratacağı, varlıkların ne olduklarını ve ne olacaklarını ne üzerinde yaşayacakların ve ne üzerinde öleceklerini hepsi onun ilminde. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kimseyi kafir olarak yani Allah Celle Celaluhu bütün insanları İslam fıtratı üzerinde yaratıyor. Onun için ve Vesselam diyor ki Allah Celle Celaluhu insanları İslam fıtratı üzerinde yaratır. Annesi Hristiyansa Hristiyan yapar. Yahudi ise Yahudi yapar. Meclisi ise meclisi yapar. Müslüman ise Müslüman yapar. Onun için kafirlerin çocukları çocukluk devresinde ölünce cehennemlik midirler cennetlik midirler ama bazı alimler demişler ki cehennemliktir bazı alimler demişler ki imtihan ederler bazı alimler demişler ki bu küfür üzerinde olan çocuksul devresinde olan çocuklar cennette Müslümanların hizmetçileri olacaklar bu şekilde yani alimler arasında bazı müteber ihtilaflar var dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu yaratmış olduğu insanlar yani dünyaya geldikten ta ölünceye kadar imtihanla karşı karşıyadır. Yani daima imtihan ediyor. Daima imtihan ediyor. Tıpkı ademi ademi imtihan ettiği gibi biliyorsunuz. Ondan sonra burada Allah Celle Celalühü hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir Müslümanı veyahut bir insanı cehenneme atmak istemez. O insan küfrü tercih etmediği müddetçe veyahut da o günahı tercih etmediği müddetçe ve kişi iman üzerinde öldüğü zaman Günahlarına kadar büyük olursa olsun Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Dilediği kadar onu azap eder, azap ettikten sonra cehenneme koyar. Tabii ki bu insanlar ve mahluklar bütün kainat Allah'ın mülküdür. Ve şöyle bir akli delil vermek istersen senin bir tarlan var mesela. Senin bu tarlan kendin, kendin tarlan olduğu için bu tarladan bu tarla içerisinde istediğin yerden sürebilirsin. Dilersen sağdan, güneyden dilersen... Ee, Kuzeyden dilerse efendim doğudan dilersen batıdan başlarsın. veyahuttan da bugün mesela şu tarlayı bugün bu sene buğday ekmek istersin. Gelecek sene arpa, gelecek sene mercimek. Yani sen istediğin gibi bu tarlada ne yapıyorsun? Karar alıyorsun. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kainat hepsi onun mülküdür. İnsanlar da onun kullarıdır. Onları imtihanla karşı karşıya tutuyor. Aynen öğretmenin öğrencilerini imtihanla karşı karşıya tuttuğu gibi. Ve burada Allah Celle Celaluhu bu imtihanla karşı karşıya tutarken burada imtihanı kaybedenler ile kaybetmeyenler var. İmtihanı kaybedenler yüzde kaç kaybediyor? İmtihanı isabet edenler yüzde kaç isabet ediyor? Ve Allah Celle Celaluhu kayıp ile isabet derecesine göre onları mukafatlandırıyor ve azaplaştırıyor. Çünkü bu onların kullarıdır. İstediği, istediği şekilde onları, onları şey yapabilir. Senin bir oğlun var mesela. İstediğin zaman vuruyorsun, istediğin zaman okşuyorsun, seviyorsun. Ve bir baba çocuğu onu vurduğu zaman düşmanlıktan dolayı vurmuyor terbiye etmek için vuruyor ama öbür tarafta senin bir düşmanın var onu vurduğun zaman sen onu terbiye etmek için değil ona zarar vermek için. Ve Allah Celle Celaluhu burada kullarına ceza vermek isterken onlara karşı böyle kinci ve efendim düşmancı olduğu için değil. Onları terbiye etmek için dolayısıyla Allah'ın terbiyesiyle terbiyelenmek, terbiyelenmek istemeyen kişiler kafirler gibi Allah'a mesela azgınlık yaparak Allah'ın hudutlarını çiğneyen iblis ve iblise tabi olan kafirler tamam mı artık kafirlerin çeşitleri ne olursa olsun veyahut da iman üzerinde ölecek olan Müslümanlar iman ve İslam derecelerine göre ne yapıyor Allah Celle Celaluhu istediği şekilde e, ne yapar e, kullarında tasarruf hakkı vardır. Dilerse cehennemde yakar, dilerse cehennemde yakmaz. Mesela Allah Celle Celaluhu kanun koymuş. Zina yapan bir kişi edilir Eğer evliyse şahitler karşısında yüzde yüz belli olduktan sonra veya kendisi itiraf ederse. Hırsızlık yapan mesela 50 kesilir mesela. Veya otta birisi, birisi birisinin gözünü çıkardı kisas, yap, kisas yapıyor mesela o da onun gözü çıkarılır. Elini kesti onun elini kesilir. Adam öldürdü o adam aynen o da öldürülür. Bu Allah Celle Can koymuş olduğu bir nizam bir kanundur. Tıpkı bir patron iş yerinde bir nizam koyuyor. Bir devlet kendi devletinde nizamları var mesela ki. Filan devletin kendilerine göre nizam var. Filan devletin kendilerine göre nizam var. Çünkü bu onun devletidir. İstediği nizamı, istediği kanunları, istediği imtihanları koyabiliyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu eğer bu insanlar bu tür şeyleri normal olarak görüyorsa o zaman Allah Celle Celaluhu bu tür şeylere daha evladır. Ve onun hakkıdır. İstediği şekilde kullar, kullarda tasarruf hakkı olur vallahu alem. Tabii bu mesele böyle bir 3 4 kelimeyle e, kesilecek bir mesele değildir. Çok misaller vermek lazım. Ama tabii vakit e, vakit müsaade yani müsait olmadığı için e, birçok şeyi de söylemek e, mü, yani mümkün değildir. Vallahu alem. Allah'ın zamandan münezzeh olması ne demektir? Doğrusu Allah Allah Allah Celle Celaluhu yine burada inşallah tedmiriye kitabında değineceğiz. Evet, yani akide de Allah. yine değineceğiz inşallah. Şimdi biliyorsunuz bazı şahsına diyorlar ki Allah mekandan ve yerden münezzehtir. Mekandan zamandan münezzehtir diyorlar. Tabii ki buradaki mekandan münezzehtir ondan sonra münezzehtir demek istedikleri ey Allah Celle Celaluhu yaratılmış şeyler içerisinde değildir. Tabii ki eğer bunu kast ediyorlarsa neyin mesela Abu Mansur ile ve Abu Mansur'un çizgisinde olan şahıslar, tamam mı? İster aş aşarilerin bazıları, ister daha başka gruplar. Yani eğer onlar biz deriz ki siz yani Allah mekandan münezzehtir demek söylediğiniz zaman siz bu konuda ne demek istiyorsunuz? Diyorlar ki Allah biz mekandan münezzehtir yani ey Allah Celle Celaluhu. Yaratılmış şeyler içerisinde değildir. Diyoruz ki doğrusu o zaman siz burada doğru söylüyorsunuz. Eğer, ama e, biz deseler ki mesela, deseler ki işte Allah münezzehdir mesela. Ne sağdadır, ne soldadır, ne üsttedir, ne alttadır, ne zamanın içerisinde, ne zaman <gülüyor> dışındadır, ne alemin içindedir, ne alemin dışındadır. E o zaman, o zaman bu ne olmuş oldu? O zaman bu ateistlerin veyahut da komünistlerin felsefesine girmiş olur. O zaman bu nedir? O zaman tabiatın kendisi Allah olduğunu demek istiyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu yaratılmışların içerisinde değildir. Ama biz bir noktada birleşebiliriz mesela. Şöyle bir, şöyle bir soru sorsam. Tamam mı? İnşallah bu soru yerinde olur. Mesela size soruyorum. Kendimize sorduğumuz gibi. Yani biz kendimize hem kendimize soruyoruz hem size soruyoruz ve bu soruyu beraber çözmeye çalışalım. Allah Celle Celaluhu bil ittifak hepimiz inanıyoruz ki Allah Celle Celaluhu varken onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ey kainat Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmadan önce onunla hiçbir şey yoktu. Arş bile yoktu. Hiçbir şey yok. Allah Celle Celaluhu vardı. Demek ki Allah Celle Celaluhu vardı ama mekandan ey mahlukat yaratılmış bir mekandan münezzehtir. Yoksa mutlaka Allah Celle Celaluhu bir yerdedir yani. Bu bir yerdedir demek istediğimiz yani yaratılmış şeyler içerisinde değildir. Kainat yokken. Kainatın yaratılmış bir kainat olduğunda ittifak ediyor muyuz? İttifak ediyoruz herhalde. İnşallah ittifak ediyoruz. Ey Allah Celle Celaluhu daha önceden ezeli olduğu için onunla beraber hiçbir şey yoktu. Kendisinden başka hiçbir şey yok. Ne arş ne şu ne bu? Allah Celle Celaluhu sonra arşı, arşı yaratmak istedi. Sonra kalemi, tabi ki arş mı daha önceden yaratıldı, kalem mi daha önceden yaratıldı. Günde alimler arasında burada istilaf var. Bazıları demişler ki kalem daha önceden yaratıldı. Bazıları demişler ki arş, demek istediğim şundan demek istediğim yani Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir demek istediğim acizane. Ey yaratılmış bir şeyin içerisinde Olmaktan münezzehtir Yoksa Allah Celle Celaluhu mutlaka Yani Allah Celle Celaluhu mevcuttur Peki kainatın yaratılmadan önce Mevcut ise nasıl mevcut ise Kainatı yarattıktan sonra da Kendini Allah Celle Celaluhu'nun Kendi kendini Kur'an-ı Kerim'de Tarif etmiştir Allah Celle Celaluhu Arş üzerinde istiva etmiştir Kainatı yarattıktan sonra Ondan sonra Allah Celle Celaluhu En yüksek yerdedir en bütün mahlukatın üstündedir. Yani kesinlikle Allah Celle Celaluhu mahlukatın içerisinde değildir. Hiçbir şey onu ihata edemez. Alem. Evet, Ama bu mesele inşallah Tedmuriye'de zamanla bu tür mesele değinecek. <gülüyor> Birçok defa değinecek inşallah. Evet, bu sorunun son kısmına giriyoruz. Her insan şey Allah'a ermek ne demektir diyor. Her insan Allah'a erebilir mi? <gülüyor> Vallahi bu parantez açarsanız iyi olur yani ne demek yani ne demek istiyorsunuz Allah'a ermek demek. Çünkü Allah'a ermek demek yani <gülüyor> e, mesela Allah'a kulluk yani Allah'a kulluk yapmakla Allah'a yaklaşmak anlamına gelebilir. Bir de bazı sofist zihniyete sahip olan insanlar fena fillah olmak demek ondan sonra her şeyi yani kendisi ve her mevcut olan her şey Allah olmak demek de Tabii ki bu sapıklıktır. Vahdetül vücudun inancıdır. Eğer vahdetül vücudun inancın doğrusunda bir şey söyleniyorsa tabii ki bu batıldır. Bu batıldır. Yok eğer Allah'a kulluk yapmakla bütün hayat varlığında, hayat varlığında yani sabah fecir namazından akşama kadar yatışı, kalkışı, gelişi, oturuşu, ibadeti falan her yaptığı şey Allah rızası için ise işte bu yani kulluğuyla ile Allah'a ermek demektir. Eğer bu şekilde e, demek istiyorsanız bu doğrudur. Yok eğer öbür manada demek istiyorsanız bu batıldır. Vallahi alem. Hocam burada kısa kısa, kısa sorular var. Söz e, söz de değil de başla işaretle selam verildiği takdirde aleyküm selam denilir mi? Burada <gülüyor> alimler şöyle demişler. Ve bunu gene sünnetten alıyorlar. Bir kişi sesinin yani bir kişi diğer bir kişinin sesinin duyabilecek seviyede ise mesafede ise ağzıyla selam vermeyip eliyle işaret etmek caiz değildir. Çünkü bu Yahudi ve Hristiyan'ın yani ehli kitabın hareketleridir. Ehli kitap Yahudiler Yahudiler bir parmakla böyle bir parmakla selam verirler. Bir bir iş, diğer bir görüşe göre iki parmakla işaret ederler. Hristiyanlar da Hristiyanlar da böyle ellerini açarak selam verirler birbirlerine. Ve bunu eğer yakın bir mesafedeyken kişilerin seslerini duyabilecek vaziyette ise kalkıp da ağzıyla selam vermeyip eliyle işaret vermesi doğru değildir. Veyahut da selam, ağzıyla selam vermek istediği zaman ağzıyla beraber aynı zamanda elini kaldırıyorsa o da doğru değildir. Ancak uzak bir mesafede ise... Sesi ona Esselamu Aleyküm diyeceği zaman onun sesi, sesini işitmeyeceğini tahmin ediyorsa o zaman ağzıyla Esselamu Aleyküm deyip eliyle işaret gösterecek. O zaman o karşıdaki şahıs anlayacak ki çünkü o Müslümandır bunu söyleyen de Müslümandır o zaman anlayacak ki o ağzıyla bana Esselamu Aleyküm dedi o da elini kaldırarak diyecek ki Ve Aleyküm Selam. Niçin? Çünkü seslerini bir, bir, birbirlerinin seslerini duymuyorlar. O zaman ağızla selamla olmakla beraber eli kaldırmakta bir beis yoktur. Seslerin birbirini duyacak vaziyette elleri kaldırmak sünnete aykırıdır. Vallahu alem. Hocam, vaktimiz doldu. doldu. Av, Avcılığın dinimizdeki hükmü nedir? Av, ne? Avcılığın, avlamak. Avla, avculuk İslam'da caizdir. <gülüyor> e, geyik, ondan sonra keklik gibi Efendim, Yani öldürülmesi caiz olan hayvanlar ve eti yenen hayvanlar tabii. Burada eti yenen hayvanlara avlamakta bir veis yoktur. Ancak haç esnasında ve ömre esnasında bu tür avculuk, avculuk yapmak caiz değildir. Ama hac ve ömre yani haremin, haremin dahili içerisinde yapılan olan avlarda bir veis yoktur. Geyiktir, şudur, budur, arna, tavşandır, kekliktir. Efendim. Yani eti yenen hayvanları avlamakta bir veis yoktur. İster köpekle avlanır, isterse tüfekle, isterse okla, İster isterse taşla şeyler var ya, şahinler var. He yok, hepsi caizdir. Mesela e, kimisi mesela e, neydi ismi balık avcılığı yapıyor. Bal, balcılık, balıkçılık da avcılıktır yani. Balıkçılık, balıkçılık, avcılıktır. Mesela keklikçilik ya avcılığı, e, geyik avcılığı, tavşan avcılığı. Bütün bunlar caizdir elhamdülillah. Bir sakıncası yoktur vallahi alek. Hocam, avı zevk için yapanlar bunlar, varsa. Bunlar hepsi soru mu? Evet. Avcılığı, avcılığı zevk için yaparlarsa da yemek için değil de bunu, bunu bu bir ay, bir ay, o. bir ay bile bu soruları bitiremezsin. Sorularımız yok hocam, bitiremeyiz de bu son soru Evcilin zaten başlıyor. Etinde Zırk ne ya. diyor burada evcil hemen Onları Onlara sorduk avcılık avcı yaparken mesela diyor gidiyor kendi zaten etiyor. Eti alabilecek parası var. Evet. Bolca etiyor. Bu zevk için bu hayvanları öldürmek işte avlanmak için atışlarımı ne kadar güzel atış yaptığımı göstermek için avcılık yapılır yok, mı? Tanz hani, Yani gösteriş yapmak için yapıyorsa veya da sadece hayvanları böyle hayvanları öldürmekten zevk alıyor gibisi. Eğer öldürüyor ondan sonra yemiyor aynı zamanda sırf böyle canı almak için eğer şahıs canı al, canı almak için o niyetle yapıyorsa çünkü Hz. diyor ki inmel amelü niyet. İnsanlara ve hayvanlara böyle zarar vermek mesela sen evinde bir kuş var mesela veyahut da keçi var. Keçiye böyle kötü niyetle sen kalkıp onu dövüyorsun, vuruyorsun. Veyautta kulağını kesiyorsun, veyahut da öldürüyorsun. Tabii ki bu caiz değildir. Öldürmek niyetiyle, böyle hakaret etmek niyetiyle, eşkence vermek niyetiyle. Ama yani avcılık yemek et etmek için yapmakta bir veis yoktur. Avcılık helaldir bizim dinimizde, şeriatımızda avcılıkta bir beis yoktur. Hem de bu avcılık köpekle yapılabilir, sakarla yapılabilir, e, efendim okla yapılabilir, taşla yapılabilir. E, denizde işte bazı şeylerle deniz avcılığının ile yapılabilir. Bir sakıncası yoktur. Hocam bir soru daha alabiliriz, zamanınız var. Diyor ki eee kabre dua etmek ve o kabirde meltuf olan zattan şefaat beklemek şirk midir? Hayata... Meltuf veyahut yazmış burada. Ben olduğu gibi okuyorum Bana Neyi göster bana mu? göster nerede yazıyor? Kabre karşı dua etmek ve o Tabii, kabirde neyse, oraya, şu, oraya... olan kişiye <gülüyor> o kişiden Şimdi, bir şeyler beklemek. Şimdi vesselam Aisha, bir gün kendisi e, yatarken Ayşe. baktı ki şöyle baktı ki Aleyhisselam yanında yok, yanında yoktur. Eliyle baktık ki yok bir dışarı çıktı baktı ki aleyhissalatü vesselam kabirin yanında e, beki'e gitmiş orada e, kabir ehline yani beki'e ne yapıyor istiğfar ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam validemiz Ayşe'ye diyor ki mesela mezarlara gitmek istediğim zaman ne, söy ne söylerim veyahut da ne söylemeliyim diyor ki aleyhissalatü vesselam mezarları ziyaret ettiğiniz zaman diyeceksiniz ki aleyküm, mümin, inne bikum nahikuna, inşallah, ne, ne, velekum, bu genel selam kabirlere genel selam ondan sonra kabirler içerisinde <gülüyor> bir kabiri ziyaret etmek istediği zaman ondan sonra özellikle de ona da selam verir bizzat onun ismini vererek onun ismini verdikten sonra o selamı verdikten sonra eğer o orada o kabirde kabirde mevcut olan kişiye dua etmek isterse Kabrin böyle kabirden yana çekilecek. Ondan sonra kıbleye dönecek ve ellerini açıp kıbleye. Ondan sonra orada o kabirdeki için ne yapar? Dua eder. Ama kabirde yatan kişiden yardım istemek ve yahut da ondan medet istemek, ondan medet beklemek bu büyük şirktir. Allah'tan başkasının Allah'tan başkasından yani Allah'a layık olacak olan bir ayeti, bir ibadeti Allah'tan başkasından istemek büyük şirktir. Yani istigade. İstigate deniliyor. Yardım istemek veyahut da dua beklemek. Allah'u alam. Şu soru önemlidir. Çok büyük sevabı şey var. Onu bir cevaplayayım isterseniz. Ee, namazdan sonra ayet kürsi okumak lazım mı? Bu konuda sahih rivayet var mı? He, bu konuda tabii var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inşallah bunu biz namaz bölümünde İslam fıkhında buna değineceğiz inşallah. Önümüzde gelecek. Ayet-ül kürsüyü Aleyhisselatü Vesselam selam verdikten sonra daha Müslümanlara dönmeden önce üç defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Allahümme entes salam ve minke salam tebarek de ya del celalü il ikram sözünü söyledikten sonra Müslümanlara bazen sağdan bazen soldan Müslümanlara dönüyor. Ondan sonra bunu söyledikten sonra ondan sonra La ilahe illallah vehdahu la şerike lah lahul mulk lahu -hamd, ve lahul hamdu ve ala kulli şeyin kadir لا حول ولا قوه إلا بالله لا اله إلا الله ولا نعبد الا إياه. له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرهه الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا منك الجد منك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اوندان سرا 33 دفع Otuz dördüncüsü bazen Allahu u Ekber, bazen la ilahe illallah ehdeu wa la şerike, leh lehu mulk ve lehu elhamdu ale kulle şeyin kadir. Ondan sonra ayet-ül kürsi, ondan sonra <gülüyor> akşam ve sabah namazlarından sonra üç defa, üç defa ikhlas, üç defa felak, üç defa nas. Ondan sonra bu şekilde bitirilir. Ve aleyhissalatü vesselam bunu devamlı ayet-ül kürsi diğer namazlarda ise fecir ve akşam namazlarından sonra Diğer namazlarda ise birer sefer ikhlas, bir sefer falak Bir sefer bir sefer de Naz suresi Okunur bazı şafiiler Bazı şafiiler e, Şehidallah ayetini okurlar Aleyhisselatü vesselam doğru bunu okumuyor Doğrusu bunu okumuyordu ve bazı şafiiler Fatiha'yı da okuyorlar Fatiha da Namaz zikirlerinden değildir Fatiha ve Şehidallah ayeti Namaz zikirlerinden değildir Namaz zikirlerinde işte bu zikrettiğimiz Şeyler demin başlangıçtan Şeye kadar ondan sonra ayetül kursi Ondan sonra Felak, İhlas, Nas, fecir namaz ve fecir ve akşam namazlarında üçer defa zikrediyor. ediyor. Bir de fecir ve namaz fecir ve akşam namazlarından sonra da 10 defa la ilahe la Fecir namazından ve akşam namazından sonra 10 defa da Ali vesselam bunu ne yapıyordu söylüyordum. Bunlar namazın sünnetlerindendir. Yani namazın namazdan sonra yapılacak olan namazın e, zikirlerinden ve sünnetlerindendir vallahu alem. Tamam hocam aleyhi ve Muhammed ve alihi Mahmud Efendi.